Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel 95.0 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği programı ve izleyicilerimizin, dinleyicilerimizin beklediği gibi e, Temmuz ayının hukuk olaylarını e, Ümit Altaş arkadaşımızın e, derlemelerinden ve seçkilerinden dinleyeceğiz. E, aynı Hanım da e, programa yetişebilirse katılacaklar. E, evet Ümit'ciğim e, program e, yüklü. Bakalım bu yükü e, bu program kaldırabilecek. Yani aslında tatil... Adlısı bu programın zamanı kaldırabilecek. <gülüyor> Açık radyo dinleyicilerin öncelikle selamlar. Ee, aslında Temmuz tatili ee, yani adli de girdik. Ee, bu şeyde biraz daha böyle hani gündemin az olacağı düşüncesiyle belki farklı bir formatta bir program mı yapsak diye düşünürken ama hiç öyle olmadı. Tabii yine aynı cümlemizde programa başlıyoruz. Bu ayda bir önceki aydan adli tatil olmasına rağmen, tatil ayına girmemize rağmen yine bir önceki aydan daha yoğun ve yine aynı vurguyu belki yapmakta bence yarar var. Çünkü gerçekten var olan çoğu politik veya siyasal meseleler siyasal arenada Konuşulmak yerine e, hep hukuk e, alanına çözüm bulmak yerine yeni bir çözümsüzlüğe sebep oluyor. Çok fazla uzatmadan ben hemen hızlı e, girişi yapmaya çalışayım. E, ilk önce daha önceki programlarımızda olduğu gibi e, resmi gazeteli anayasa mahkemesi kararlarına bakalım Temmuz ayı için. E, Temmuz ayında anayasa mahkemesi kararlarından dikkat çekici e, başlıklar var. Bunlardan en önemlisi 10 Ekim katliamına ilişkin Anayasa Mahkemesinin verdiği kritik karardı. Ee, Anayasa Mahkemesi e, devlet ihmalinin 10 Ekim dosyasında araştırılmasına yönelik karar verdi. Yani polisin yeterli güvenlik önlemi alıp almadığının e, araştırılması gerektiğini belirtti. E, hatırlayacaksınız e, 10 Ekim katliamında yaralananlardan biri yeterli güvenlik önlem Alınmaması sebebiyle İçişleri Bakanlığı hakkında tazminat davası açmıştı. Ee, bakanlık da olay hakkında bir ihbar olmadığını ve hizmet kusurunun bulunmadığını iddia etmişti. Ankara 12. İdare Mahkemesi e, kısmen e, bu tazminat talebini kabul etti ve hizmet kusuru var dedi. 30 bin lira bir tazminata hükmetti. Bakanlık dosyaya itiraz etti ve bölge idare mahkemesine gitti dosya. E, İdare Mahkemesi kusurun hizmet kusurun bulunmadığına karar verdi fakat sosyal risk tanımı kullanıp kısmi olarak 15 bin tazminat ödenmesine karar vermişti. İşte konu daha sonra Anayasa Mahkemesi'ne taşındı ve Anayasa Mahkemesi alınan tedbirlerin yeterli olup olmadığının araştırılması gerektiğini e, belirtip bunu da Sadece İçişleri Bakanlığı'nın göndermiş olduğu cevaplar üzerinden değil daha ayrıntılı ve detaylı bir araştırma yapılması gerektiğini belirtip ihlal kararı e, verdi. E, derinlikli ve özenlik, özenli bir araştırma e, yapılması gerektiğini belirtti. E, bakacağız e, bu karardan sonra e, mahkeme nasıl bir tavır alacak gerçekten derinlikli ve titiz bir araştırma yapılacak mı? Diğer dikkat çekici bir karardı. Eşin yanında ücretsiz çalışan eşin sigortalı olamaması konusuna ilişkindi. Buna ilişkin olarak yine Anayasa Mahkemesi önüne gelen bir başvuru vardı. Bu yerel mahkeme tarafından yapılan bir başvuruydu. Eşitlik ilkesini bu düzenlemenin ihlal ettiği ve Anayasa aykırı olduğuna dair bir mahkeme başvurusu. Çoğunluk Anayasa aykırı olmadığına karar verdi. Tabii ki yine bu Anayasa'daki dengelerdeki e, farklılık gözüktü. Zühtü Hasan Engin Yıldırım, Yusuf Hak Yemez, Selahattin Menteş karşı oy kullandı. E, anne, baba, çocuk, kardeş e, bunlar sigortalı olabiliyor da eşin yanında ücretsiz çalışan eş nasıl olabiliyor olamıyor. Her ne kadar e, kadın ve erkek ayrımı olmasa da bundan en fazla kadınlar olumsuz etkileniyor. Eşitlik ilkesine aykırı iptal edilmeli şeklinde karşı oy kullandılar ama çoğunluk oyuyla reddedildi. Bir diğer anayasa mahkemesi kararı hatırlayacaksınız dosyanın iadesinde özellikle AYM ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları sonrasında dosyanın iade edilmesinde 10 yıllık bir sınırlayıcı süre düzenlemesi vardı. Ve bu 10 yıllık sınırlayıcı süre düzenlemesini anayasa mahkemesi iptal etti. Gerekçesi çünkü Anayasa Mahkemesi'nden ve ahimden kaynaklı geçmeler olduğunu, e, bunun da bu yolu işlevsizleştirdiğini, çünkü e, başvurucudan kaynaklı bir durum değil, e, kişi Anayasa Mahkemesi'ne ve ahime başvuruyor. Fakat daha sonra 10 yıl süreyi geçirdiğinden dolayı dosya mahkemeye iade edilemiyor. E, bu bu yolu işlevsizleştiriyor, e, bundan dolayı da bu düzenleme anayasa aykırıdır e, şeklinde karar vererek iptal etti bir diğer önemli karar yine mahkemesinde e, vergi davalarında bu yeni bir düzellemeydi e, vergi davalarında yürütmeyi durdurma kararı verilebilmesi için 50 tutarında teminat yatırılması düzenlemesi getirilmişti yani siz bir e, vergi e, mahkemesinde bir davanız varsa e, bu mahkemede bir yürütmeyi durdurma talebiniz varsa yüzde 50 e, teminat yatırmanız gerekiyordu. E, bu gerçekten anlaşılır bir düzenleme değildi. Çünkü zaten mağdur olmuş olan ki e, tez daha e, ağır yürütmeyi durdurma kararı. Telafi imkansız durumlarda verilen e, bir karar tipi. E, fakat bu sefer tekrar para bulup yatırmasını e, zorluyorsunuz. Yürütmeyi kararı alabilmesi için. Anayasa Mahkemesi... E, bunun e, oy çokluğuyla iptaline karar verdi. E, tahmin edin karşı oy kullananlardan bir tanesi kim? Tabii ki uzun süre e, takipte olduğumuz Anayasa Mahkemesi gidiş sürecine kadar çok hızlı herhalde rekor bir şekilde hızla Anayasa Mahkemesi üyeliğine gelen eski savcımız İrfan Fidan'dı. E, bir diğer dikkat çekici karar. Ee, ana dilin önemi hakkında ders veren öğretmenlere ilişkin bir karar verdi. Ee, hatırlayacaksınız bir sindika çağrısıyla öğretmenler e, ana dilin önemi hakkında e, bir, ders saatini, e, bir ders saatini bu ana, dil, ana dilin önemini e, anlatmaya ayırmışlardı eş zamanlı olarak. Ve bu bütün öğretmenler hakkında disiplin cezası e, uygulanmıştı. İşte bunun ifade özgürlüğüne aykırı olup olmaz olup olmamadı? Olmaması meselesi Anayasa Mahkemesi önüne geldi. Anayasa Mahkemesi ifade özgürlüğü ihlali olmadığını karar verdi. E, önemli bir karar. İleriki dönemlerde yine e, bunu tartışmaya devam edeceğiz ve izlemeye de çalışacağız. E, acaba sonuçları ne olacak diye. Mak, makul sürede yargılanmaya ilişkin bir karar usulünün uygulanmasına karar verdi Anayasa Mahkemesi. Ya bu ne demek? Ee, şeyden dolayı ilk önce hani, şey iş sözleşmesindeki kaynakla alacak meselesiyle ilgili bir başvuru geldi Anayasa Mahkemesi önüne. Bu dava makul sürede sonuçlanmadığını, başvurucu kendisinin bundan dolayı mağdur olduğunu ve bu konuya de etkili bir şikayet mekanizması olmadığını belirtti. İşte Anayasa Mahkemesi bu başvuruyu değerlendirdiği kararında çok sayıda makul sürede davaların sonuçlanmaması ile ilgili başvuru olduğunu ve bunların da neredeyse yüzde doksanında ihtilal kararı verildiğini artık bu sorunun yapısal bir sorun olduğunu, bu dosyaya ilişkin sadece karar vermenin sorunu çözmeyeceğini, yapısal sorunun çözümünün şart olduğunu belirtti ve bu yapısal sorunun çözümü için keyfiyetin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bildirmesini e, bu kararla beraber de bir pilot karar usulünün uygulanmasına e, karar verdi. E, bu bildirimden kaynaklı e, yeni başvuruların incelenmesi 4 ay süreyle ertelenmesine karar verdi. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bu konuda bir çözüm üretim e, gerekirse etkili bir şikayet mekanizması oluşturun e, ve buradan bir mağduriyet oluşmasın, yaratılmasın şeklinde e, bir pilot karar usulünden bahsediyoruz. Bakacağız dört e, ay sonra, dört e, ay süresi içerisinde bu konu ilişkin bir adım atılacak mı? E, İnsan Hakları Eylem planı hatırlıyorsunuz zaten vardı. Bu konuda belli birkaç düzenleme öngörülüyordu. Bakalım bu konuda adımlar atılacak mı? İlginç bir şey var. Anayasa Mahkemesi önüne gelen bir başvuru var. Millet Partisi, millet kelimesinin ittifak ismi olarak kullanılmasını engellenmesini istedi Anayasa Mahkemesi'nde. Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Deva Gelecek Partilerin arasında bulunduğu ittifakın ismi bildiğiniz gibi Millet Partisi, işte Millet Partisi. Ya benim partimin ismi zaten millet. Doğal olarak da onlar da millet ismini kullanıyor. E, bunu engellemeniz gerekiyor. Bu hukuka aykırıdır dedi. Anayasa Mahkemesi yahu bu konuda karar vermeme bile gerek yok diyerek bir karar oluşturdu. Bir diğer başlık yine Anayasa Mahkemesi'nde e, bildiri dağıtarak diğer kişileri rahatsız ediyorsunuz şeklinde bir idari para cezası uygulandı ve buna karşı itiraz edildiğinde de mahkemenin e, hayır ben itirazı kabul etmiyorum dediği e, bir başvuru geldi Anayasa Mahkemesi önüne. E, Anayasa Mahkemesi yahu yani bildiri dağıtmanın diğer kişileri rahatsız ettiğine ilişkin bir e, idari para cezası verecek bir suç tipi yok. Bunu nereden çıkarıyorsunuz? Bu ceza Suç ve cezaların kanunli ilkesine aykırıdır şeklinde bir e, karar verdi. Son olarak Anayasa Mahkemesi paslını kapatırken yine Anayasa Mahkemesi'nde dengeler e, tabii ki karşımıza çıktı. Geçen ay programımızı dinleme, dinlemeyenler için o hatırlatmayı tekrar yapalım. Bu dengenin e, yine var olan iktidar lehine e, çokça değişmesine daha ağırlıklı olarak gitmesine sebebiyet verecek bir konuyu zaten incelediğimizi söylemiştik açık radyo dinleyicilerine Nasıl İrfan Fidan'ı takip ettiysek işte Muhtem İnce İçleri e, Bakan Yardımcısı'ydı. E, hatırlayacaksınız Sayıştay üyeliğine aday olmuştu. E, hemen hızlı bir şekilde oradan e, Anayasa Mahkemesi aday üyeleri arasına girdi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne önerecek adaylar içerisinde onu da göreceğiz belki de Meclis açıldığında artık Anayasa Mahkemesi'nin Sayıştay'dan boşalacak yeni üyesinin yerine İçişleri Bakan Yardımcısının gelme ihtimali var. İşte yine dengelerin ne kadar önemli olduğunu gösteren bir karardı. O kararda Merkez Bankası'na ait ihtiyat akcesinin genel kurul olmadan hazineye devredilmesi Anayasa Mahkemesi önüne geldi. Karara Zühtü Aslan dahil beş üye karşı çıktı ama çoğunluk kabulleyinde oy kullandı ve Merkez Bankası'na ait ihtiyat akçesinin genel kurulu olmadan hazineye devredilmesine onay vermiş oldu. Tabi burada şeyi söyleyelim, hukukta denge meselesini bile tartışmak abes ama gerçeklik ki bunu mahkeme kararlarında çokça görüyoruz. Hızlı bir şekilde resmi gazeteye geçerse, Resmi gazetede sendika oranları temmuz ayına ait sendika oranları e, yayınlandı. E, bir tahmininiz var mıdır Bahri abi? En sizce sendika oranının en yüksek nedir e, Türkiye'de e, bu oranlarda temmuz ayında en yüksek oran kaç çıkmış olabilir? Var mı bir tahmininiz? E, doğrusu e, yok. <gülüyor> yani bir Aralık belirseniz hiç o topaya, topa girmek istemiyorsunuz. Var <gülüyor> mı? En azından Türkiye. Var ee, bari Tekrar bir kez daha şey yapayım. Bir aralık var <gülüyor> mı? şunun arasında olabilir ee, e, Devletin açıklamalarına göre mi yoksa gerçeğe göre mi? Bu, bu... Tabi devletin açıklamalarına göre Yani kendisi kayıtlı işçi sayısıyla sendika e, işçi e, üye sayısını karşılaştık bir oran yayınlıyor. Herhalde yüzde yüzde elli göstermiştir ama değildir. <gülüyor> en, en yüksek oran yüzde on dört gözüküyor. Deniz <gülüyor> şeydi. E, yani herhalde başka bir programı tartışma konusu ama en yüksek oran yüzde on dört. Yaşasın sendika, Yaşasın sendikal hakkımız diye bu başlığı geçirir. Evet. Bir de ilginç bir değişiklik oldu burada. Tabii ki yine Bahri abisinin rehberliğinize ihtiyacımı ee, anlayamadık. Değişiklik mi değişiklik miydi? Neydi bunun adı? Ee, yakalama gözaltı ve ifade yönetmeliğinde değişiklik diye yayınlandı resmi gazetede. Değişiklik aynen şu şekilde. Müdafi şüphe, şüpheliye bütün kanuni haklarını hatırlatabilir. Ee, müdafi beyanı ve her türlü müdahalesi tutanağa geçirilir. Şimdi yani şu soru sosyal medyada tartışıldı. Ee, bir dakika müdafi zaten şüpheliye bütün kanunin haklarını hatırlatamıyor muydu? Ee, müdafinin beyanı tutanağa geçirilmiyor muydu? Evet e, tutanağa geçirilir. Aslında e, haklarını e, tutanak başlamadan evvel müdafi söyler ve ifade alınırken aslında müdahale edemez aslında müdafi ama mesela orada susma hakkını kullanması gerektiğini belli sorular karşısında hatırlatabilir bu tutanağa geçirilmelidir ee, belki de bu buna açıklık getirmek istedi ama e, gerçek niyetlerinin ne olduğunu e, doğrusu anlamış değilim yani buna gerek var mı diyeceğim. Şey? bir iddialar çok ilginç de Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı arasında bir itiş-kakış olduğunu Adalet Bakanlığı'na da İçişleri Bakanlığı'na e, alttan bir kez daha hatırlatarak resmi gazete aracılığıyla böyle bir düzenlemeye giriştiğini iddia edenler de vardı. E, fakat dediğim gibi resmi gazete kurumların birbirlerine haber gönderme yeri gibi bir alan değil herhalde. Bir de en temel şey müdafi zaten e, hakkını... E, şüpheliye bütün karni haklarını hatırlatamayacaksa e, ne işi var orda? E, göreceğiz e, bakalım e, bu aslında ne gibi şeyler, burada, burada olacak, e, ne gibi müdafi, durumlar oluşturacak, izleyeceğiz. Evet, müdafi burada aslında e, ifade alınmaya başlamadan bu haklarını hatırlatır. Ama mesela e, belli yerlerdeki sorulara karşı susma hakkını ayrıca müdahale ederek hatırlatabilir. Ve bu müdahale tutanağa geçirilmesi normaldir. E belki orada bir her türlü müdahalesinin tutanağa geçirilmesi ifadesi var. E bu kötü niyetli bir şekilde kullanılır mı? Tekrar dediğim gibi ilerleyen programlarımızda biraz daha hem meslektaşlarımızdan gelecek geri bildirimlerle hem de bu olayı biraz daha takip ederek göreceğiz nasıl uygulanacağı. Bu arada bir sorun daha var. Bugün hep sorunlarla gidiyorum çünkü yardımımıza ihtiyacı var. Bazen yönü kaybediyoruz efendim e, faiz e, dinen vacip midir e, uygun mudur e, faiz e, uygulanmalı mıdır ne dersiniz? E, özür dilerim sesi tam e, gelmedi soruyu tam anlayamadım. E, şöyle şö, şöyle diyorum efendim e, faiz e, dinimize uygun mudur e, faiz e, artırılması. Genelde var olan iktidarımızca kabul edildik biliyoruz ama ne diyorsunuz faiz artırma meselelerine? Ha faiz artırma onu artık şey su şey Kur'an'a bakmak lazım Diyanete sormak lazım. O o konuda benim bir bilgim yok ya. Yani. <gülüyor> o şu zannedersem e, şey sormuş olmalı iktidar sormuş olmalı çünkü vatandaşın olan faizlerde. Birlik-i ee, Diyaret'in aracılığıyla bu uçaklarına ilişkin olarak da e, tabii Temmuz ayında e, aylık uygulanan faiz 1.6 2.5 e çıkarıldı. Yani e, devlet alacağında faizi artırıyor ama diğer alanlardaki faiz meselesi. Diyanetçi başka türlü yorumlanıyor. Buna diyanetin ne diyeceğini merak ediyoruz. Askeri ceza kanununda değişiklik var. Yine resmi gazetede daha çok bedelli askerlik uygulamalarına ilişkin değişiklikler içeriyor. Elektronik ticarette değişiklik yapıldı kanununda. Ve meclis tatiline ilişkin tabii ki karar yayınlandı. Bir ekme kadar meclis tatildi. E, açılmasa da olur diyeceğimiz bir e, performans Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi içerisinde iyice nasip izledi. Soru ergilerinin iyice kısıtlandı. Söz haklarının bile iyice kısıtlandı. E, neredeyse etkisinin olmadığı bir kararnamelerle e, yürütülen bir seneyi bıraktık arkamızda. Yani faaliyet dönemini meclis açısından bakarsak. Ama tatilde olmasına rağmen karma komisyon toplandı. E, DBP'li Saliha Aydeniz'in dokunulmazlığın kaldırılmasıyla ilgili olarak toplandı ve kaldırılmasına karar verdi. Şimdi bu karar daha sonra kurul gelecek. Bundan sonra Ekim'de yine karar verecek. Aman bir taraftan da açılması dediğimiz durumda bakın Bir taraftan dokunulmazlıkların kaldırılması ve diğer taraftan da basın yasası bekliyor. Biliyorsunuz çokça konuştuk yine de basına çok ciddi olarak yeni suç tiplerinin yaratıldığı ve manipülasyon haberler, milli haberler ve çeşitli başlıklarda kriterler oluşup yeni suç tiplerinin oluşturulduğu bir yasadan bahsediyoruz. Ertelenmişti, meclis açılır açılmaz gündemindeki ilk başlıklardan bir tanesi de olacak. Yargıtay'dan tartışmalı bir e, Austin ve İvedik kararı Temmuz ayında karşımıza çıktı. Hatırlayın Ankara'da 11 yıl önce meydana gelen organize sanayi bölgesindeki patlamada 20 işçi hayatını kaybetmişti. Şirketin sahibi ve iki yöneticisi iki ayrı patlamadan 32,5 yıl e, hapis cezasına çarptırılmıştı. Bilinçli taksirle birden fazla kişinin kişinin ölümüne sebebiyet verme suçuydu bu. Karar daha sonra onandı. Yargıtay Başsavcılığı genelde yapmadı ama bir şey yaptı ve itiraz etti. Kanun yararına bozma istedi. Çok nadirdir hani bu tür durumlarda bu yetkisini kullandı. Ceza Genel Kurulu'na geldi. Bu ve iki ayrı patlamada tek eylem olarak değerlendirdi yani burada iki ayrı patlamayı e, olarak ayrı ayrı cezalar verimi bu bir tek eylemdir tek eylem üzerinden değerlendirdi ve cezaları yarı oranında düşürdü bir düşüdecek bir bozma kararı verdi e, bu arada tabii ki e, hani avukat müvekkiliyle özdeşleştirilmez ama Şimdi yargıta e, Başsavcılığı'nın e, çok nadir görülen itiraz etme hakkını kullanması kanun yarana, yani, e, e, burada bir patlama sebebi olan bir alanda o yemi işinin öldüğü bir yerde kanun yarana bozma istemesi nadir bir şey olunca e, bir usulü olunca e, ve avukat da sanıklardan bir da aynı zamanda, avukatı çıktı. Denk gelebilir. Bizimki sadece abartılı bir okuma olabilir. E, ama onu da söylemiş olalım. E, yani tabii şeyde yani bu iş cinayetlerinde hiç mi e, işçiler lehine e, karar çıkmaz, e, yüzüne gülmez diye de insan e, en azından düşünmeden edemiyor. Özellikle bu tür patlama büyük şirketlerin olduğu davalarda. E, idare sorumluların yargılanmasına için kanenin daha da kötü olduğunu belirtmemiz gerekiyor. E, yıl dönümleri vardı. 2 Temmuz 93 Sivas e, yine 15 Temmuz e, e, yıl dönümü vardı. E, hatırlayacaksınız bu arada da, tabii e, Fetullah cemaati gitti. Şimdi Menzil, menzil Kurdoğlu, İskender Paşa, İsmaila cemaat üyelerinin yargı ve emniyette yapılandığı iddiaları e, dolaşıyor. E, bu arada hatırlayın İçişleri Bakanlığı da hani bu Vesileyle hatırlatmış olalım 15 Temmuz e, yıl dönümü olunca İçişleri Bakanlığı da 2017 yılında yayınladığı e, kararla Gülen'in 3 e, ay içerisinde yurda dönmemesi durumunda vatandaşlıktan çıkarılacağını ilan etmişti. Aradan 5 yıl geçti. Buna ilişkinde herhangi bir gelişme olmadığını söyleyelim. E, Suruç katliamının yıl dönümüydü. Aradan 7 yıl geçti. 18 ay gizlilik kararı altında yürütülen bir soruşturma süreci geçirdi bu katliam dosyası. Saldırıdan önce saldırı ilişkin emniyeti ihbarları yapıldı çıkmıştı. Fakat şimdi sanık Tek tutuklularda müebbet hapis cezası verildi. O aynı zaman Ankara davası sanıklarında. Alplerden e, bir Ahmet Davut olduğunu e, yargılanan kamu görevlerine verilen ceza da para cezasına e, çevrildi ve hem, hemen hep, hepsi zannedersem şimdi e, görevlerini yapmaya devam ediyorlar. E, İnsan Hakları Derneği'nin yine 36. yaş dönümüydü. Buradan biz de e, bu 36. yaşını kutluyoruz İnsan Hakları Derneği'nin. E, önemli bir davaydı, medyaya çok yansıdı. Anka Park davasıydı. Anka Park davası sonuçlandı. Ankara Park davasında Ankara 6. Sul Hukuk Mahkemesi Anka Park'ın tahliyesine karar verdi. Bu park için belediyenin kasasından 201 milyon para e, çıktı, dosyada yer aldı. Zannedersem dün Ankara Belediye Başkanı da dönemin yetkilileri hakkında Melik Toş'un içinde bulunduğu suç duyurusunda bulundu. Diğer bir önemli dava yine Temmuz ayında devam etti. 15. duruşması yapıldı Kobani davasını. Biliyorsunuz bu dava kesintisiz devam ediyor. Bu dava adli tatil herhangi bir şey de dinlemiyor. Çok hızlı bir koşturma var. Yani seçim öncesi. Belli hesapların görüleceği bir dava olacak zannedersen. 28 Temmuz'a 28 Temmuz'a kadar kısa bir ara verildi. Fakat bu kez davada sanıkların sözleri çok sık, sık kesildi ve savunma adayının kısıtlanması avukatların da salondan çıkarılması girişimleri oldu paylaşıldı. Fakat sanıkların özellikle sözlerin kesilmesi, mikrofonun kapatılması üzerine sanıklar yerde sustu ya da çok bağırmak zorunda kaldı. Ee, sonrasında tabii Hakim'le yaşanan tartışmada e, sanıklar e, Hakim Bey şarkısına başvurarak e, Hakim Bey şarkısını mırıldandılar ve bu şarkı herhalde dediler bizim dermanımızı daha iyi anlatacak. İsterseniz e, şimdi biz de hem bu e, davayı anmışken e, Hakim Bey şarkısıyla bir ara verelim. 95.0 açık radyoda. Hukuk güvenliği programı e, Temmuz ayının hukuk olaylarını e, Ümit Altışın seçkisiyle e, ve değerlendirmeleriyle e, sürecek. Evet e, Kobani davasından özetleri söyledik. Kobani davasındaki sanıkların söylediği e, Hakim Bey şarkısını dinledik. E, sıra geldi ikinci bölüme. Evet. Eğlenceli bir adliyemiz vardı değil abi şarkılı türkülü geçiyor davalarımızda. E, bunlar şarkılı türkülü geçse de e, kararlar pek eğlenceli ve e, keyifli değil. İşte o keyifsiz alanlardan bir tanesini aslında daha ileride göreceğiz. E, basın İlan Kurumu'ndan geldi. Basın İlan Kurumu tam 28 yıl sonra e, basın ahlak esaslarının e, değiştirilmesine kadar. Değil Ve bunu bir genel kurul kararıyla yaptı. Ee, yani toplumun aile yapısı, milli ve manevi değerlere aykırı yayın altında e, sansüre sebebiyet verecek bir soyut kurallar var. Yani işte, toplumun aile yapısına aykırı yayın yaptı. Efendim e, şey vermeyelim, ilan verilme cezası. İşte milli manevi değerlere aykırı yayın yaptı. E, bu da e, şey, ilan kesilme. Yani aslında gazeteleri beslenen ekonomik kaynağın kesilmesi diye düşünün Fakat bu toplumun aile yapısı, milli manevi değerleri kim karar verecek? Nasıl olacak? İşte tartışma olan şey o. E, aynı zamanda gazetelerin internet siteleri de artık basın ilan kurumunun demektir. De. Yani bu milli manevi, toplumun aile yapısına aykırı yayın yapma sadece basılı e, gazetelerde de aynı zamanda internet siteleri de e, e, bunun kapsamı içerisine alındı. E, şimdi sen sormadan ne demiyor tabii ki? Yani Mecliste şimdi gazetecilere yeni hapis cezaları getiren yasa tasarısı bekliyor. Muhtemelen tatil sonrası çıkacak. Bu arada iktidar boş durmuyor. Yine basına yönelik işte bir adım atıyor ve yeni sansür kriterleri. E, yeni seçimden atıyor. evvel bunların bir evvel çıkarılması lazım. Yani gereksiz ve lüzumsuz zararlı yayın yapan basında yani bir zantraft altına alınması gerekiyor. E, ama orada da tabii temel hukukun temel bir ilkesi var. Yani en azından öyle olduğunu zannediyorduk. Şimdi, Temel, hak ve özgürlükleri ilişkin bir alan e, nasıl yani bir genel kurul kararıyla düzenlenip e, kendi başına suç ve ceza ediliyor? Yani bunun kabulü e, mümkün değil. E, yani zaten zaftırat altına da e, yani alınmadı mı daha? Hala de insan soruyor. Çünkü e, doktor ve avukatın öldürülmesi ki, o konuyu konuşuruz. E, olayda Konya Suluk Ceza Mahkemesi. Milli güvenlik kamu düzeni ve güvenliği gerekçesiyle yayın yasağı koydu. Yani bir doktor öldürülüyor ve bir avukat e, öldürülüyor. Ve bu ne ilişkin ilk yapılan adım yani bir haber yasağı, yayın yasağı getirmek. E, öbür taraftan e, Şair Atıl Behramoğlu Kurban Bayramı ile ilgili olarak canlıları keserek bayram olmaz e, diyor ve Aydın Üniversitesi'ndeki görevine son veriliyor. Yani şimdi bunu haber yaptığımızda efendim toplumun aile yapısına milli ve manevi değerlere aykırı deyip o gazetenin reklamları mı kesilecek, ilan mı kesilecek? Şimdi tam burada aslında belki de Sami Selçuk'un son günlerde yaptığı bir e, açıklama ve bir yazısı var. Türkiye'deki demokratikleşme ve ifade özgürlüğü ile ilgili. E, o diyor ki işte mesela Türk Ceza Kanunu Cumhuriyetin Kuruluşu'yla beraber 1926 yılında e, şey eee Kabul edildi ve arkasından hemen işte 141-142. maddeler, 163. maddeler hem sola hem de işte e, e, dindarlara yönelik yasaklar getirdi. Hiçbir zaman Türkiye'de ifade özgürlüğü ve ifade özgürlüğünün bütünleri olan e, örgütlenme özgürlüğü, efendim e, toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasası ifade özgürlüğünün ayrılmaz parçası olan basın özgürlüğü hiçbir zaman hayata geçmedi ama bugünkü yenilen nokta nedir diye bir değerlendirmesi var ama bunu başka bir programda daha ayrıntılıyla değerlendireceğiz ama şu anlattığınız uygulamalar ve yapılması düşünülen düzenlemeler veya hiçbir düzenleme yapılmadan fiilen idarenin yaptığı Engellemelere bakarsak hakikaten Sami Selçuk'un söylediği gibi Afrika ülkelerinden de e, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü konusunda ve bilgilenme hakkı konusunda çok yerlerde bir e, durumdayız diye e, bir, bir kısa e, özet Sami Selçuk'tan, eski Yargıtay Başkanı Sami Selçuk'tan. Yani gerilik demişken herhalde tam yeri dedi iki tane konuyu hemen hatırlatmanın Temmuz ayının bir tanesi tabii ki. Osman Kavala. Ee, şimdi bu gerçekten artık bir e, Ara, Arapat top koşturmak veya hani oyalamaya geçti iş artık bir trajediye doğru gidiyor. Çünkü e, Türkiye Barolar Birliği bir açıklama yayınladı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi'nin verdiği kararı hukuk devleti olan gereği olarak derhal uygulanması çağrısında. Bunu. Bu çok net anayasadan bir atıf yaparak zaten bunu söylüyor Türkiye böyle olarak. Ama bakın şimdi Adalet Bakanlığı da hemen arkasından bir açıklama yaptı ve açıklamada <gülüyor> Türkiye ahim kararlarına uyuma oranı en yüksek ülkelerden biridir. Ee, diğer ülkelerin oranı yüzde 80.20 iken Türkiye'nin oranı yüzde 87.98 gibi basın açıklamasında ifadelere yer verdi ve e, yani. Hukuk tartışacağına başka bir şey tartıştı. Yani büyük daire önünde Türkiye ile ilgili önceki tarihli yani Osman Kavala kararından önceki tarihi. 22 tane dosya var. E, bu 22 tane dosya varken siz Kavala dosyasını öne çektiniz. E, bu da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin güvenirliğini ve itibarını olumsuz etkilediğini bekli. Bakın e, kararın içeriğini tartışmıyor. Karar e, anayasadaki pozisyonu tartışmıyor. 22 tane dosya varken neden onun arasından çektiğini soruyor. Ama aslında yakından takip eden Avrupa İnsan Hakları mahkemesini ve büyük daire kararlarını görecektir ki kısa bir Google'da bile araştırma yapsanız bekleyen 22 tane dosyanın yani 21 tane dosyanın Kıvala dosyası diğerleri hiçbiri mahkeme kararını uygulamamasına ilişkin değil. Fakat buna rağmen Adalet Bakanı'nın böyle bir açıklama şey olmuş. Bu arada tabii ki ee, biz yüzde 87.98 oranında ayım kararlarını uyguluyoruz diyor e, Adalet Kanunu ama e, sormak lazım e, akım olmuştu Bahri abi hani bir hakimimiz vardı şu meşhur Anayasa mahkemesi kararlarını uygulamamakla tanınan hakim. Ee, ee, HSK'nın e, ilke kararlarına rağmen Adalet Bakan Yardımcılığı'na atlandı galiba evet, bakan yardımcısı. Sonra oradan başka yerlere de gidebilir belki. Evet ama Bakan Yardımcısı oldu ve bırakın Avrupa insan Hakları Mahkeme Türkiye'de Anayasa Mahkemesi kararında uygulanmadığı bir dönemi yaşıyoruz. Yani onun için sizin söylediğiniz gibi Sami Selçuk göndermelerine katılmamak mümkün değil. E, bu arada da tabii ki şeyi de ee, şey yapalım çünkü bakanlık aynı zamanda da e, bakanlar komitesine gönderdiği e, şeyde beyanda da ahimin e, kavala kararının tutuklulukla ilgili olduğunu onun şimdi hükümlü olduğunu belirtti ya, yani gerçekten bakanlar komitesi artık yetti ama diyecek mi göreceğiz ee, şimdi dün e, cezaevinde tutuklu bulunan birçok müvekkilimle görüştüm. Bu arada Osman Kavala'yla da görüştüm. Osman Kavala'nın bu kararla ilgili yani büyük daire kararıyla ilgili değerlendirmesi yeni Türkçe'ye çevrildi ama o kendi İngilizcesiyle bunun çevirisini yapmış ve önemli bazı noktalara işaret ediyor ama sonuçta Kavala diyor ki yani Büyük daire daha evvel verilen ahim kararlarında uygulamayan Türkiye ile ilgili hakikaten e, bunun hiçbir hukuki dayanağı olmadığı yönünde bir değerlendirme yapıyor. Ve Kavala'nın bugüne kadar tutukluluğunun sürdürülmesinin e, hiçbir şekilde izahının bulunmadığını ifade ettiğini büyük daire kararını söylüyor ve hatta bizim işte ceza muhakemeleri kanunun 225. maddesinde sanıkla ilgili kurulacak hükmün sanığa yöneltilen eylem ve sanıkla ilgili olabileceğini savcının iddianamesiyle hatta sanığın ve sanık müddetlerinin savunmasıyla yargıcın bağlı olmadığını söylüyor ama Dosyadaki dava vakalarını, dosyadaki e, olayları ve bu vakalarla ilgili delilleri bütünüyle değerlendiren bir ahim kararı var önceden. Şimdi deniliyor ki, hükümet diyor ki, biz daha evvel e, Kavala ile ilgili bu dosyada beraat kararı verdik ve beraat kararının arkasından bu mahkeme bir tahliye kararı verdi. Sonraki tutuklamalar başka suç. Sonraki tutuklamalar başka dava diyor. Oysa aynı dosya içindeki olaylar farklı hukuki şekilde değerlendirilerek yeni davalar açılıp yeni e, suçlamalar yapıldı. Kavala dün e, bütün bunların e, büyük dairenin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi büyük dairesinin gözünden kaçmadığını e, özellikle 143. paragrafta mı 147. paragrafta mı şu anda e, ben de tam bilemiyorum ifade etti e, ve bu savunmaların Adalet Bakanlığı yaptığı bu savunmaların e, doğrusu e, hiçbir ciddiyeti olmadığında e, ifade etmek gerekir. Yani belki şöyle bir şey, Dışişleri Bakanlığısı size katılmıyor tabii ki. Dışişleri Bakanlığı da bu konuya ilişkin bir Temmuz'da basın açıklamasında bulundu zannedersem onlar da e, İngilizce'den Türkçe'yi şeydi. Öteki e, İngilizce orijinal dilinde de e, okuyacak yetkin insanlar vardır bakın e, Ve onların yaptığı basın açıklamasında e, aynen şeyin Süt Bakanlar. Komitesinin ya yani bu kararda da yine aynı şekilde diyor ki sergilediği tarafkir ve seçici bir yaklaşım var. bunu bir kenara bırakın diyor. Ee, bazı çevrelerin siyasi gündem yaratma arayışlarını da mahal vermeyin diyor. Bu arada bazı çevrelerinde de herhalde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve büyük daireden bahsediyor olabilir. Ee, Bakanlar çünkü, Komitesi. <gülüyor> yani. Bakanlar Komitesi aslında şey yapıyor? Yani söylemeye çalıştı. Bakanlığa komitesi diyor ki Dışişleri Bakanlığı olarak ya biz ahim kararlarına uymuyoruz siz de uymayın. Ee, doğal olarak da o taraf girdi. Ee, daha önce böyle daha seçici bir yaklaşım. Zaten 22 tane dosyası vardı. Bazı çevrelerin içinde dış güçler de var. Bilemem değil, bari abi. Ya, yaşım yetmiyor. Dış, dış, güçleri... dış, güçler, bu dış güçler yani her şeyi öyle, öyle alt üst ediyor zaten. Bu dış de, güçlerden kaynaklı bir şey. Ee, dış güçlerden bir tanesi büyük daire olabilir bu arada. Ee, <gülüyor> yani şeyini bilemiyorum tabii Ama dış güçtü bu bahar abi vardı zaten. Dış güç evet. evet. Ee, diğeri de yani çok güzel konuştuk ettik. Ee, biraz aslında da böyle bir umutlandık da yani. Aldatıcı iyimserlik gerçek kötümselliktir ee, şeklindeki sözün sahibi Karl Marx'ı da buradan bir selam olsun. Evet. Ya umutlandık da buradan bir karar çıkabilir mi? Danıştay 10. Dairesi'nden bazı Şimdi Kadınlar artık buna şey diyorlar. Tedbirli bir iyimserlik. <gülüyor> tedbirli bir iyimserlik. <gülüyor> e, yani şey çıktı. Yani söylenen şey Erdoğan'ın takdir etkisidir. Yani biz denetim yapamayız. İki muhalif tamam karşı oy kullandı. E, yani bakın sözleşme Cumhurbaşkanı Kararname gücünde olmayan bir alanda bir kararla kaldırabiliyor bunu tabii ki kabulü mümkün değil desem de hani bir geçerliliği var mı bilemiyorum ama e, ve danışta da hissediyor ki yani bu çıkma kararının yargısal denetimi yapılamaz. Yani koca bir hukuki boşluk. E, acaba yani tekrar Sami çıkma kahvesini atıf yapmanın zamanı herhalde önümüzdeki haftalar daha da etraflı konuşma fırsatı buluruz ama. Yani söyleyelim bu çukura düşen çok olur ee, gerçekten ciddi bir boşluk. Yani Cumhurbaşkanı istediği sözleşmeyi kaldırabilir ee, ve bunun hukuki olarak denetimi mümkün olmaz ee, ve nasıl açılacak bilmiyorum. E, bu konuda geçen hafta da e, Açık Radyo Biynejleri ve Hukuk Güvenliği Programının takipçileri biliyor danıştayın verdiği bu e, muharip oylu kararını Konuştuk davanın avukatlarından. Avukat Hülya Gülbağar arkadaşımıza da konuştuk. Aynı arasında beraber konuştuk. Ee, yani bu kararı elbette büyük daireye itiraz yapılacak. Oradan e, nasıl bir karar çıkar? Özellikle bu karar öncesi Sayın Cumhurbaşkanı'nın danıştayı e, nezaket ziyaretlerinin e, büyük daireye gidecek İtiraz dosyası üzerinde nasıl bir etkisi olur? E, bunu bilmek mümkün değil. Evet. E, bilmek mümkün değil. E, ben e, e, avukat arkadaşlarım ve bu davayı takip eden kadınların e, tedbirli iyimselliğini sürdürmemiz gerektiğini düşünüyorum. E diğer bir tarafta aslında bir belirsizlik tam da bizim programımıza uygun yani hukuk güvenliği. Hukuk güvenliği ilkesinin temel şeyi bir belirlilik oluşturmak. Yani oradaki o belirlilik sürekli bir şeyin değişiyor güvenliği olması. Sahibi, evet, güvenliği sağlayan mı? Güvenliği Vatandaşın en azından nedir bunun kuralı? bilim de ona göre oyuna girin diyeceği bir alan Şimdi bakın yine böyle bir tartışmanın ortasında düştük. E, bu tartışmada YÖK'ten hukuka girişte aranan başarı sırası şartını değiştirdi. Yani 100.000'den e, 125.000'e düşürdü. E, daha önce hatırlayacaksınız Türkiye Barolar Birliği ve Bakanlığın isteğiyle başarı sıralaması e, yükseltilmişti. E, şimdi de e, 200 binden 125 125.000'e düşürdü. Fakat şimdi Türkiye Barolar e, Birliği açıklama yaptı, tepki gösterdi. Buna ilişkinin yürütmenin durdurulması istemiyle dava açtı ee, ve hukuk fakültesini tercih edecekleri uyardı. Ee, dedi ki 101'in üzerinde kalıp hukuk tercih yapacaklarının hak kaybını yaşayabileceğini belirtti. Bu sene yapılacak genel kuruldu 101'in üzerinde olduk da hukuk fakültesini tercih yapanların avukatlık stajının başlatılıp başlatılmayacağı hususunun değerlendirileceğini. Sonuçta konuyla ilgili staj yönetmeni de değişiklik yapılacağını ifade etti. E şimdi şu, burada çok kocaman bir soru e, duruyor. E, tamam da e, var olan bir şeye göre, bir kurumun aldığı karara göre tercih yapacak insanlar var. Belki 111'inci, 120.000'inci, Şimdi ne olacak bu insanlar? Koca bir belirsizlik hal kalitesi tercih edenler açısından. E, Hukuk güvenliği ilkesinin bir kez daha ne kadar doğru bir program başlığı seçtiğinizi de bu arada evet, tekrar görüyoruz. Tebrik evet, ediyorum efendim. Evet. Bu bütün hukuk güvenliği programcısı arkadaşlarının ortak düşüncesiyle oluşmuş bir isim. E, tabii ki e, başta hukukun e, evrensel ilkeleri olmak üzere e, ülkedeki anayasa ve diğer yasa normlarını baştan belirlilikle uygulayan bir idare olması ihtiyacı var ve bu idare e, ikide bir e, bunları istediği gibi değiştirir bunlarla ilgili e, düzenlemeleri e, ikide bir e, kendi istediği gibi oynarsa bu düzenlemelerle e, idarenin e, de hiçbir e, e, tasarruflarıyla ortada güvenlik bırakmadığını görüyoruz. Bu da işte bu kararlarda bunu gösteriyor. E yine bir operasyon, bataklık operasyonu e belki bu senenin sonunda yapacağımız genel senenin değerlendirmesinde ya bunun ne kadar fazlalaştığını bir kez daha tanıdık edeceğiz. Çünkü 5 ve 6. kez Böyle bir operasyon haberini veriyoruz. Ee, ve Bu operasyonlarda da yani bu kez Adana'da durdurulan bir arabanın içerisinde e, yüklü miktarda eroin çıkıyor ve arabayı kullanan kişi polis. E, telefonuna el konuluyor ve ona talimat veren kişi de savcı oldu. Böyle bir e, yapılanma oluştu görülüyor. E, tabii ki bir sıradan bir olay gibi görüşebilir ama çok sık görmeye başladık. Yani son dönemde Uyuşturucuyla ilgili bağlantılarda e, tutuklanan polisler veya ismi geçen savcılar ya da de çekilen fotoğraflar e, zannedersem biraz e, şarkılı türkülü adliyeden bahsetmiştik. E, bu kısmını da e, vurgulamadan geçmeyelim. E, e, ilk... Tabii ki tabii ki yani burada elbette hakimler, savcılar, avukatlar da suç işlemez değil, işleyebilir. Ama... Bunda, bunda, bunda e, e, sayısı artık 150'ye yaklaşan hukuk fakülteleri ve bu fakültelerde öğretim üyesinin bulunmayışı ve özellikle e, hukuk e, deontolojisinin e, hemen hemen hiç okutulmamış olması, o fakültelerden çıkan hakim, savcı, avukat bunların hukuku ve mesleklerini uygularkenki e, tutumlarını etkileyecek önemli e, donanım eksiklikleri. Bu arada halı sağda maç yapanlara bir uyarımız olsun. Halı sağda maç yaparken dikkat edin sakın hani böyle hükümet aleyhinde yüksek sesle <gülüyor> birbirinize laflar söylemeyin ya da olur da bir pankart asmayın. Çünkü HDP Gençlik Meclisi Kemal Korkut adına bir futbol turnuvası düzenliyor İstanbul'da. Hatırlayacaksınız Kemal Korkut 2017 yılında Diyarbakır Nevruz alanında öldürülmüştü. Canlı bomba olduğu iddia edilmiş ama daha sonra bir gazetecinin çektiği fotoğrafla üst, yani üstü çıplak bir şekilde görülmüştü. Tabi ne oldu? Ee, o fotoğrafı çeken gazeteci yargılandı ve ceza aldı. Sanırım polisler ise tutuksuz yargılanıyor ve görevlerini yapmaya devam ediyor. İşte bu futbol turnuvasında e, halı sahada takımlardan biri e, Roboski ve e, Robotski katliamına ilişkin bir pankart açıyor. Ya yani Bu gerekçe gösteriliyor ve 11 kişi saha içerisinden de darp edilerek gözaltına alınıyor. Deniz Poyraz davası vardı Temmuz ayında. E, bu tabii ilginç olan elinde uzun namlulu silah bulunan bir kişi adliyeye girmeye çalıştı ve solcular nerede? Solcuları gösterin hepsini öldüreceğim şeklinde tehditler e, savurdu. E, bu takip ettiğimiz davalardan bir tanesi e, sanık müebbet hapiste yargılanıyor. E, bakalım ne olacak. E, diğer bir mesele hasta opuslar sorunu hala devam ediyor. E, bu konuya ilişkin e, Aysel Tulu'yu da defalarca konuştuk. E, kendi başına cezaevinde e, yaşamını sürdüremeyeceği e, avukatların e, dile getirdiği şeyle yani belirgin olan insana hala cezaevinde tutulmaya devam ediliyor. E, bunlardan bir tanesi Aysel Tulu. E, bu konu çözüme kavuşturmak yerine her geçen gün büyümesiyle beraber e, bu konuları yakından takip eden bir milletvekili olan Gergelli oldu. E, yani bir paylaşımda bulundu. Orada da belli ki artık gerçekten e, sınırın e, sınandığı bir oluyor. Çünkü beni ve toplumu deli etmeyin şeklinde bir paylaşımda bulundu gergerli oldu. Mecdet Erek adlı e, tutuklu, ya, hükümlü e, elleri e, yanmış ve kesilmiş olmasına rağmen ve kendi başına hiçbir şey yapamaz durumdayken hala cezaevinde tutulmasını gergerli oldu. Beni ve toplumu deli etmeyin şeklinde bir paylaşımda e, bunu... Ama bu arada ceza infaz yasasında ve yönetmeliklerde bazı değişiklik kazıllıkları var. Evet, evet. e, onu da söyleyeyim. Yani çok yaşlı ve e, işte abdi melekeler açısından e, kendisini cezaevinde idare edemeyecek e, tutuklu ve hükümlüler için e, bir düzenleme getiriliyor. Bunun e, özel bir amacı olduğu. E, ifade ediliyor. yani Çelikler ve arkadaşlarının tahliyesi için. Yani insani olan e, düzenlemeler kimin için olursa olsun e, bizim itirazımız olamaz. Ama e, bu yapılacak düzenlemenin de e, bu konudaki şikayetleri bu konudaki adaletsizlikleri ve insanı e, rahatsız eden e, sorunları çözecek bir Hı. düzenleme olmasını hemen nedir edelim ee, iki başka bitirim son dakikamıza girerken e, meslektaşımız e, avukat Servet Bakıltay şimdi bu zayında e, öldürüldü ve bir de doktor e, arkadaşlarımız Ekrem Kaya öldürüldü e, 25 milyon uluslararası 2,5 milyon uluslararası oldu baş Avukatlar iki günlük duruşmaları boykot çağrısı yapmışlar ve duruşmaları e, onları da buradan e, almış olan e, sahibiyle. Son bir şeyde de bitirelim de biraz hani Temmuz'a yarattı Yüzümüz biraz da gül gülümsesene ama bir sonraki aya da bu sorunun cevabını e, bulmak için şey yapalım. Yani kazları kim çaldı diye bir tartışma e, sosyal medyada çalışıyor. Şey koca koca gazeteler Suriyelilerin parktan kazları çaldı diye haber yaptı. Daha sonra ortaya çıktı ki aile Suriyeli değil. Iraklı. Zaten hayvanlar da kaz değil, ördek. E, bir de u, ufak ayrıntı, e, ördekleri de evde büyütmüşler. <gülüyor> Ama koskocaman kazları kim çaldı e, diye bir soru kaldı Temmuz'dan. Umarım Ağustos'ta e, Bahri abinin yardımıyla bu sorunun cevabını bulmuş oluruz. Bizde zaten bu ülkedeki adaleti kim çaldı diye bunu aramaya ve adaletin, Yeniden avdet etmesi için bu programı sürdürmeye çalışıyoruz. O zaman e, hem e, açık radyoda emeğe geçen arkadaşlara hem de e, anne arkadaşımıza bu kayıtta bize yardımcı olan teşekkürlerimizle yeni bir hukuk güvenliği programında buluşmak üzere bütün dinleyicilerimize hoşçakalın diyelim. Hoşçakalın.